768. konu, Hazreti Ömer'in kendisini çobanlıktan halifeliğe yükselten Allah Teala'ya şükretmesi, Hazreti Ömer, Mekke yakınlarında bulunan Decnun dağından geçerken devesini durdurarak şunları söyledi, Kendimi şu dağda babam Hattab'ın develerine çobanlık yaparken görür gibi oluyorum, ben kendisini bildim bileli babam katı kalbili ve çok sert bir adamdı, şimdi ise ben Muhammed ümmetinin başında bulunuyorum, arkasından da şu beyti okudu, şu görülen şeylerin hiçbirisi güzelliğini ve tazeliğini muhafaza edemeyecektir. Mal ve çocuklar da dahil olmak üzere her şey yok olacak, geride sadece Allah Teala kalacaktır, sonra da devesini sürerek yoluna devam etti.